Şimdiki kişisel verilerin yurt içinde aktarılmasından, biraz sonra da yurt dışında aktarılmasından bahsediyor olacağız. Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel veriler 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle 3. kişilere aktarılabileceği hükmüne bağlanmıştır. Kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hallerden birinin bulunması gereklidir. İlgili kişinin açık rızasının alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle açık rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin çocuklar olabilir 18 yaşın altında kendisini ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunmasının zorunlu olması için, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş durumda olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru müdafat mü, menfaatlerinin olması. Yani veri işleme şartları oluşuyorsa bu kişilerden e, alınan veriler, ilgili kişiden alınan veriler yurt içinde herhangi bir kurum ve kuruluşa şartların sağlanması, bu yukarıdaki şartların sağlanması kaydıyla aktarılabiliyor. Özel nitelikli verilerden bahsetmiştik. Sağlık verileri, din, sendika üyeliği, kılık, kıyafet, genetik, biyometrik veriler gibi aktarılmasında sıkıntı olabilecek verilerden bahsediyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt içinde aktarılabilmesi için ise ilgili kişinin açık rızasının alınması halinde, sağlık veya cinsel hayat dışındaki özel nitelikli veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından kamu sağlığının koruması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya kurum ve kuruluşlar tarafından üçüncü kişilere aktarılması mümkündü. Bugünlerde yaşadığımız pandemi sürecinde ee, bu sıkça karşımıza çıkmakta aslında <gülüyor> COVID'li kişilerin tespit edilmesi, filasyon çalışmalarının yapılması kısmında Sağlık Bakanlığı veya diğer kurum ve kuruluşlar bu verileri paylaşıyor olabilmekte. Bu da tamamen toplum sağlığının korunmasıyla ilgili bir amaç oluşturduğu için burada açık rızaya da gerek kalmıyor ve yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlar içerisinde aktarımı sağlanıyor. Peki yurt dışına aktarılma? Ee, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusu sıkıntılı bir mevzu mevzuatlar açısından sıkıntılı çünkü her ülke kendi veri koruma politikasına, kendi veri koruma kanun ve yönetmeliklerine sahip ve bu kanun ve yönetmelikler birbirleriyle eşleşmiyor ee, yurt dışından bir veri istediğiniz anda ben bu ülkenin kanunlarına tabi olduğum için sizin saklama süresi şartlarınıza uyum sağlamak istemiyorum denilerek yurt dışına aktarılmış verilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti geri bildirimlerde alın alamıyor bulunamıyor bu anlamda sıkıntılı süreçler yaşanıyor özellikle büyük sosyal medya devleriyle veya e, yurt dışına aktarılmış eee merkezleri yurt dışında olan devlet, şirketlerin, kurum ve kuruluşların arasında yapılan veri transferlerinde bu tür hukuki uyumsuzluklar sebebi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması kurum tarafından da çok e, istenir bir durum değil. Ama zorunlu olma durumunda Aşağıdaki şartlar aranıyor, ilgili kişiye tebliğ edilmiş, e, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiş olmak kaydıyla. ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunması, Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye ve ilgili yabancı ülkelerdeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak birbirlerine taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması. Kişisel verilerin korunması kurumu güvenli ülkeler tanımlamıştır. E, bu güvenli ülkeler içerisinde tanımlanan ülkelerle olan veri paylaşımında kuruma bildirmek yeterli ama Güvenli olmayan ülkelerle veri paylaşımı yapıldığı zaman kişisel verilerin korunması kurulunun da bu veri aktarımını onaylaması gerekiyor. Bu anlamda bulut hizmetlerinden faydalanıyorsak e, bulut servis sağlayıcının serverları eğer yurt dışında ise bu da yurt dışına veri aktarımı olarak kabul ediliyor kişisel verilerin korunması kurulu tarafından ve serverların hangi ülkede olduğuyla bağlantılı olarak güvenli ülke ve güvensiz ülke olması vasıtasıyla hem kurul bildirim yapılması hem de güvensiz olan ülkelerle ilgili kurumdan onay alınması, izin alınması gerekliliği bulunmakta. Bu kişisel verilerin korunması kurulunun çok önemli titizlikle üzerinde durduğu bir konu.